Allah'ın cennette müminler için hazırladığı nimetler Takva sahipleri muhakkak cennetlerde pınar başlarındadır. Selametle korkusuz girin oraya. Biz onların göğüslerindeki kini söküp attık, atacağız. Onlar, kardeşler halinde karşı karşıya tahtları üzerindedirler. Tahtlarında dayanarak oturacaklardır. Orada bunlara hiçbir yorgunluk ve zahmet değmeyecek. Oradan bunlar çıkarılacak da değillerdir. Hicir suresi 45. ayet ile 48. ayetlere kadar olan kısım. <gülüyor> Ey benim ayetlerimi iman edip de Müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur. Siz mahzun da olmayacaksınız. Sürür ve ikrama, ikrama mustarar olduğunuz halde size de mümin zevcelerinizle girin cennete. Onlar altın tepsiler ve testilerle tavaf ve ziyaret edileceklerdir. Canlarının isteyeceği, gözlerinin hoşlanacağı ne varsa oradadır ve siz içinde ebedi kalıcılarsınız. İşte bu sizin yava geldiğiniz iyi amel ve hareketlerin sayesinde mirasçı kılındığınız cennettir. Burada sizin için birçok meyveler vardır, onlardan yiyeceksiniz. Zuhruf suresi 68-73. ayetler Mütakiller ise hakikaten emin bir makamda, cennetlerde pınar başlarındadır. İnce ipekten ve kalın atlaslardan elbiseler giyerek, ''Karşı karşıya gelerek muhabbet edeceklerdir. İşte emir böyledir. Onları iri, iyi gözlü hurilerle de evlendirmişizdir. Orada emniyet içinde hizmetçilerden meyvenin her türlüsünü isteyip getirttirirler. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Onları, <gülüyor> Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bütün bunlar Rabbinin bir fazlı kerem olarak verilmiştir. İşte bu en büyük saadetin ta kendisidir.'' bir 51-57 Şüphesiz o iyiler cennet nimetleri içinde Süslü tatlar üzerinde oturup Kendilerine verilen nimetleri temaşa edeceklerdir Bakarlar Öyle ki sen o nimetin her dem taze güzelliğinin Seminç ve parıltısını Yüzlerinde görünce tanırsın Onlarla mühürlü Mühürlü Halis bir şaraptan içirilecek ki Onun içiminin sonu bir misktir O halde Nefasiyet isteyenler bunu arzu etmelidirler O şarabın katkısı Tesnimdendir o bir pınardır ki mukarrepler onu içerler mutaffifin suresi 22-28 Konu ile ilgili hadisler Cabir'den radyalanmış şöyle dedi rivayet edilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Cennet ehli orada yerler içerler Büyük abdeste çıkmazlar Sümkürmezler idrar dökmezler Fakat onların yiyeceği şu Geyirme ve mis gibi kokan ter yoluyla çıkar Onlara sıkıntı duymadan Nefes alıp vermek gibi Tesvi ve tekbir getirmeleri de ilham olunur Necis olan bir şey yok Zaten orada böyle bir hal olduğu zaman ee, Sanırım çok güzel ve hoş bir koku olarak çıkacakmış Ebu Hureyre'nin şöyle de rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Allahu Teala Allahu Teala ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir insanın kalbinden geçmeyen şeyler hazırladım buyurdu. Ee, dilerseniz Ebu Hureyre şu ayeti okuyunuz demiş. Artık onlar için gözlerin aydın olacağı nimetlerden kendilerine neler gizlenmiş bulunduğunu hiç kimse bilmez secde suresi 17'de demiştir hadi devam edin. Ebu Hureyri şöyle dediği rivayet olunmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu cennete girenlerin ilk zümresinin yüzleri ayın 14. gecesindeki aydınlığı gibi berraktır Onları takip edenler de inci gibi en parlak bir yıldız gibidir. Onlar işemezler, defi hacet gereği duymazlar. Sümkürmezler, tükürmezler tarakları altındadır. Terleri misttir. Buhurdanlıkları Buğur, e, üd ağacıdır. Hanımları da huri il yin. Huri hur il iğindir. Onlar cennet ehli, babaları Adem'in aleyhisselamı suretinde yaratılmış bir kimse gibidir boyları 60 zira uzunluğundadır diyor boyları 60 zira uzunluğunda ne demek 35 metre hmm Evet, muhakkak ki cennet elinin en alt tabakası başında 10 bin hizmetçi bulunan kimsedir. Her birinin elinde bir altın, diğeri gümüş, iki sayfa vardır buyurulmuştur diyor ehl Sünnet mezhebi için. Onun içinde de cennetteki hurilerden 72 tane vardır, dünya zevcelerinden hariç buyurulmuştur bir başka hadiste. Birçok hadis beyan edilmiş bu konuda. Cennet elinden bir adam yüz bakire kadına meyleder buyurulmuştur taberani rivayetinde. Muire bin şube radiyallahu anh o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle dediği rivayet etmiştir. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah Celle Celaluhu o kimsenin derecesidir ki o bütün cennetlikler yerlerini almış alacaklarını elde etmiştir der. Kendisini dünya hükümdarlığından bir hüküm, hükümdarın mülkü gibi ''Bir mülk senin olsa razı olur musun?'' denilir. ''Adam razıyım yarab.'' der. Bu çok güzel. Allah Celle Celali işte o kadar mülk senindir.'' ''Bir de o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha.'' O kadar daha buyurur. Cık cık cık. Beşinci defasında ''Razıyım yarab.'' der. ''Allah Celle Celaluhu ''Bunlar senin, bunların on misli de canının istediği, gözünün lezzet duyduğu her şey senindir.'' buyurur. ''Adam razı oldum yarab.'' der. Musa Aleyhisselam, Ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sağına asıldır diye sordu. Allah Celle Celalü, işte kendin kendim için seçtiğim onlardır. Onların keramet fidelerini kendim ektim ve mühürledim. Hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı ve hiçbir kimsenin kalbine doğmamıştır. i̇bn Mesud raddallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben cehennemliklerin cehennemden en son çıkacak ve cennetliklerin en son cennete girecek olanını muhakkak biliyorum. Bu öyle kimsedir ki cehennemden sürünerek çıkar. Cenabı ı Hak ona öyle gelir ki cennet ağzına kadar dolmuş, açık bir yer kalmamıştır. Bu düşünceyle döner ve Ya Rabbi cenneti dolu buldum der. Cenab-ı Hak yine ona ''Git cennete gir, dünya kadar ve dünyanın on misli veya ravi şekki, dünyanın on katı kadar senin için hazırdır.'' buyurur. O şahıs, katır ve haftalasına gelmeyen bu ilahi lütuf ve ihsanlık iyilik karşısında sevincinden şaşarak ''Ya Rabbi, sen bütün kainatın bir hükümdar olduğun halde benimle alay mı ediyorsun veya bana, bana mı gülüyorsun?'' der. İbn-i Mesud bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktım, azı işleri görününceye kadar gülüyor.'' işte cennet elinin en alt mevki ve derece sahibi bu kimsedir buyurdu evet. Ebu Musa radiyallahu anh'ın rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur muhakkak cennette mümin için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden imal edilmiş bir çadır vardır burada müminlerin yakınları bulunur müminler onları ziyaret eder mesafenin genişliğinden bazıları bazılarını göremezler 60 mil çadır tek bir incidendir onun 70 kapısı vardır Buyurulmuş bir başka hadiste Ebu Said El Hudri o da Nebi'den sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Cennette bir ağaç vardır ki antrenmanlı, süratli bir ata binen bir suvari onun gölgesinin altına yüz sene gitse o gölgenin sonuna varamaz. Allahu ekber. Bir ağacın gölgesini yüz senede geçemiyor. Allah Allah. Ebu Said El Hudri Radallahu Anhu nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayetmiştir. etmiştir. Cennetlikler cennette kendilerinin fevkindeki odalarda oturanları uzaktan görürler. Şöyle ki fecrin doğuşundan sonra doğu ve batı semasında olan parlak yıldızlıkları, parlak yıldızları gördükleri gibi ehil uğrak denilen yüksek köşklerin sahiplerini görebilirler. Ashab: Ya Resulallah! O yüksek köşkler peygamberlerin makamlarıdır da, başkaları oraya erişemezler mi dediler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, o köşkler peygamberlerin mevkileridir fakat Allah taala başkalarında lütuf ve iyilik edebilir. Ruhum yedi kudret, ruhum yedi kudretini olan Allah'a yemin olsun ki o makamların halkı Allah'a imanedir, peygamberleri gerçekten tasdik eden kimselerdir buyurulmuştur. Allah'a iman eden ve peygamberleri tasdik eden kimseler o menzillere ulaşırlar. Ebu Uğrer'e anhu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette yay kadar bir yer bile üzerine güneş doğan ve batan şeylerin hepsinden elbette hayırlıdır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Amin. Enes'ten esta radyolan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurur. Cennette bir pazar vardır ki cenneteli oraya her her hafta gelirler. Kuzey rüzgarı esip onların yüzlerine ve elbiselerine cennet kokuları saçar. Böylece onların güzelliği artar. Onlar güzellikleri arttı halde çarşıdan ailelerine döndükleri zaman aileleri vallahi siz bizden ayrıldıktan sonra güzelliğinizi arttırmış oldunuz derler. Yani burada pazarlardan kasıt orada herkesin arzu ettiği ve almak isteyici şeylerin arz olunduğuymuş. Cennet rüzgarı Şam tarafından eser ve bu rüzgar yağmur bulutlarını getirir onlar Şam bulutlarını arzu ederler bir hadiste bu bereketi rüzgarın ismi vecidur çünkü bu rüzgar onların yüzüne sanki cennet miski ve diğer nimetlerini saçmaktadır diye dipnot çıkarmış Seyir bin Satra Dala'nın rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur şüphesiz cennet ehli sizin dünyada gökyüzündeki yıldızları gördüğünüz gibi cennette yüksek köşkleri görürler bunu daha önce açıklamıştık Seyir Bizap'tan Radyoğlu'nu şöyle rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mecliste cenneti vasfettikten sonra cennete hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadı ve kimsenin hatırına gelmediği birçok nimetler var buyurarak şu ayeti okudu. Müminlerin yanları yataklarından, ge yataklarından geceleri müminlerin yan yanları Yataklarından geceler uzaklaşır Onlar Rablerine korkarak ve ümit ederek dua ederler Kendilerine rızık olarak verdiğimiz nimetlerden hayra sarf ederler Onların ne mükafat olarak saklanmış olan gözler süruru Nimetlerin mahiyetini kimse bilmez Secre suresi 16 ve 17. ayetler Verdiğimiz nimetlerden infak ederler ayetiyle de ee, Tasviye edilmiştir diyor Hadis cennet ve içindeki nimetlerin faziletini açıklamaktadır Ebu Said ve Ebu Hureyli rivayet edildiğinde göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girince bir münadi tellal şöyle nida eder. Muhakkak siz cennette ebedi yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Hastalanmayacak ve devamlı sağlıklı olacak. Yaşlanmayacak, devamlı genç kalacaksınız. Ebedi nimetlere nail olacak ve hiçbir zaman üzüm ve keder görmeyeceksiniz. Ama bu cennetlikler cennete girince sözündeki maksat ilk cennete girenlerdir ki müttakillere teşrifte ziyadelik vardır diyor. İlk cennete girenler mi sadece sonradan cennete girenler bunları yaşamayacak mı? Ebu Hureyre rivayet edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur şüphesi sizden biriniz cennetin en alt tabakasında bulunsa ona gönlünden geçerek temenniyet denir o da devamlı temenni eder kendisine temenni ettin mi denir evet deyince muhakkak temenni ettiğin şeyler bir katı fazlasıyla sana verilecektir denir. Ebu Said El-i rivayet ediline göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. siz Allah Celle Celaluhu'yu cennettiklere şöyle buyurur. Ey cennet ehli onlar, ey Rabbimiz emrine hazırız, bütün ayırlar senin elindedir derler. Allah Celle Celaluhu razı oldunuz mu buyurur? Onlar buyurmaz mıyız yahu? Nasıl razı olmayalım ey Rabbimiz hiçbir mahlukatına vermediğini bize verdin derler. Allah Celle Celaluhu size bundan daha faziletini vereyim mi diye buyurur. Onlar ey Rabbimiz bundan daha faziletli ne olabilir diye hoşnutluklarını arz ederler. Cenab-ı Hak size rızamı helal kıldım. Bundan böyle ebedi olarak size azap etmeyeceğim buyurur. Ah ah. Cerir bin Abdullah raddülah'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Biz e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Ayın 14. gecesi aya baktı ve Muhakkak şu ayı göreceğiniz gibi Rabbiniz aynı, Rabbinizi aynen göreceksiniz. Onu görmede birbirinize sıkıntı vermeyeceksiniz buyurdu. Yani o kadar rahat görecekmişiz yani. Ee evet. O gün bir takım yüzler Rablerine bakıp parlayacaklar. Kıyamet suresi 22-23. O zaman Rabbimiz cennette bize onu görebileceğimiz şekilde bir göz verecek bize yani. Evet. Evet. Suyeyi bir radyolara anı rivayet dediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdiği zaman Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Siz bir şey ister misiniz ki verdiğim nimetlerden fazlasını vereyim. Onlar Ya Rabbi sen yüzümüzü aketmedin etmedin mi? Biz, bizi cennete koymadın mı bizi ateşten korumadın mı daha ne isteriz derler bunun üzerine perde kalkarsa cennetliklere Rab'lerine müşaheden daha sevini bir şey verilmemiştir aaa başka fakat iman edip güzel amel ve hareketlerde bulunanlara gelince onların Rab'bi imaları sebebiyle kendilerini altlarından ırmaklar akan o nimet dolu cennetlerdeki saadetlere erdirir, bunların oradaki duaları Allah'ım seni tesbih ve tenzih ederiz sözüdür. Orada aralarında tayiyatları, sağlık temennileri, iltifatları selamdır. Bunların sonunda elhamdülillah Rabbil Alemin, hamdolsun kainatın Rabbi olan Allah'a demektir. Yunus Suresi 9-10 Allah'a hamdolsun bizi hidayet ve buna erdirdi. Allah Celle Celali bize hidayet etmeseydi biz kendimizden bunun yolunu bulamazdık. Allah'ım İbrahim'e ve onun ailesine rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve onun ailesine de rahmet eyle. Hz. İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine mübarek kıldığın gibi Muhammed'e ve onun ailesini de mübarek kıl. Şüphesiz sen hamde layıksın ve şeref sahibisin. Bitti Musa. Evet. Yalnız şöyle bitti. Herhalde bu 6. cilt olduğu için yaklaşık bir 50-60 sayfasını şeye ayırmışlar Firiz'te günümüze kadar hadis eserleri işte bu hadis 5 cildin içerisindeki sahabilerin şeyleri Kaçar tane hadis naklettikleri Kısaca hayatları Ne yapayım bunları okuyayım mı?